Hepimiz rehineyiz. Nuri Akman. Velev ki şöyle, velev ki böyle. Operasyonun şu türü, bu türü, temasın şu şekli, bu şekli, takas ve pazarlık. Tehdit veya teklif. Yardım alarak, almayarak. Sonuçta 49 canımız kurtuldu ya. Ülkemden uzakta olsam da bu özgürlük bayramına gönülden iştirak ediyorum. Olayın perde arkası henüz netleşmedi. ''Türkiye rehine pozisyonundan çıktı mı acaba?'' diye soruluyor. Bense haberin sevinciyle kendimi attığım sokaklarda Rüzgar'ın kulağıma unutma, ''Hepimiz rehineyiz.'' diye fısıldadığını duyuyorum. Yaprak yağmuru iniyor gökten, muhteşem sarılar kızıllar, Paris'in gönül çelen geniş yolları. Soruyorum Rüzgar'a, ''Nedir bizi rehin alan?'' Diyor ki, ''Say say bitmez.'' İsimler, soyadları, eşler, çocuklar, mallar, mülkler, alışkanlıklar, tutkular, korkular, kaygılar, medya ve politika, koşullar, mecburiyetler, sınırlarla sınıflar, kamplarla kutuplar, akıllar ve arzular, ölçülerle imgeler, anılar ve beklentiler. Devam edeyim mi? Hayır. Anladım mevzu. Temeli adalet olan mülkün, Türkiye'de çatırdadığından bahsedecek sanmıştım. Oysa siyasi rejim farkı olmaksızın özgürlüğümüzü kısıtlayan şeyleri kastediyor. Saydıklarının bir kısmı nezaketle empoze edilerek bir kısmı zor kullanılarak rehin alıyor bizi. Bazılarını gönüllü kölelik bağlamında biz kabulleniyoruz. En özgürümüz bile hayatın verili alanında kusursuz bir rehinelik durumu yaşıyor. Eteklerimize yapışan zorunluluklar var. Bedenimize ve zihnimize atılan milyonlarca çengel. İyi mı? Bu durumdan nasıl kurtulacağız? Rüzgarın tavsiyesi uğultulu sesinden anladığım kadarıyla şu: Dünya ile arana mesafe koy. Olayları içselleştirme. Ne sevinci ne de kederi al gönlüne. Sanırım yiyeceğimiz lokmaları bizim için önceden çiğneyip, ağzımıza koymak isteyen güçlere karşı direnç geliştirmemi öneriyor. Tam o anda biri ayaklarıyla diğeri ağzıyla resim yapan iki engelli adam çıkıyor önüme. Onlar fırçayı binbir güçlükle tuval üzerinde kaydırmaya çalışırlarken rüzgarın muradını daha net hissediyorum. İpeksi dokunuşuyla bana kendi deneyimlerinin üstüne bile bağdaş grup oturma. Hiçbir şey olmuş bitmiş değil. Bildiğini sandığın Güvendiğin her şey eksik, her an yık kendini yeniden kur. Çünkü senin parçalar halinde gördüğün dünya, sonsuz bir akışta diyor. Yani, diye soruyorum. Ürettiğim her şey, bu fikirleri bile hayatımın bir yan ürünü olarak mı göreyim? Hani kahvenin telvisi, halının tozu, tenin teri gibi. Rüzgar derin bir nefes alıp, yaprakları üflüyor. Oluşan küçük ortuma bakarken, Şöyle tercüme ediyorum onu. Evet, Diyoşen gibi bir fıçıda yaşayacak değilsin. Dünyaya bağımlılık dereceni düşürebildiğin kadar düşür. O paha biçilmez değerdeki yalnızlığına ulaş. Öyle ki ne içinde yaşadığın çağ parçalayabilsin özünü ne de iktidarlar. Fikir ve eylem diktatörlerinden kaç. Bilgilenmek için çaba harca. Ama bilgin tahakküm aracın olmasın. Kendini ödünç ver ama satma. Kimseyi de satın almaya kalkma. Gölün gürlemeye başlamasıyla sağnağın bastırması bir oluyor. Hemen şemsiyemi açıyor ve bu kez yağmura soruyorum. Varlığın aslı rahmet madem. Söyle bakalım, sen ne diyorsun bu işe? Rehinelik durumundan kurtulmak için başka ne yapmak lazım? Yağmur şiddetleniyor. Üşüyorum. Ceketimin düğmelerini kapatmam lazım. Şemsiye elimden uçuyor. Peşinden koşarken kulağım damlalarda. Kötüyü, çirkini, yanlışı sükunetle karşıla. Sorunlarla mücadele ederken bile, ister cep şeklinde, isterse bir hat, içinde tampon bölge olsun, kötünün iyiyi, çirkinin güzeli, yanlışın doğruyu vurguladığını gör. Denklemin olumsuz kısmı canını yaktığında bile bölgeni dirayetle koru. Her şeyin yüzü sonuçta hayra döner. Kazançlarına da, mağduriyetlerine de, şehvetle bağlanma. Umdukların seni rehin almasın. Bulamadığında üzülme. Beklentilerine rehin düşme. Karşılanmadığında düşlerin kırılmasın. Yağmur diniyor. Güneş açıyor. Şon Zalize'nin girişinde, Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yılı nedeniyle düzenlenen bir sergiyle karşılaşıyorum. Cephe gerisinde çekilen son derece etkileyici fotoğraflar. Vatanları için canlarını veren askerler, hemşireler, işçiler, çocuklar, hastalar, sergi, emekleri için merci diyor bu ölü canlara. Başımı göğe kaldırıp güneşi selamlıyorum. Işın demetleriyle şöyle sesleniyor bana. Kendi benliğinin bile minicik bir parçasısın. Tamamının fethi ömrünün sonunda gerçekleşecek. Hayatta tadacağın en sahici deneyime, ölüme ancak böyle hazırlanabilirsin. Rehinilikten kurtulup özgürlüğüne kavuşmayı son güne bırakma.